Rabbine karşı kulluğunu ifade etme hususunda bir vesile olan namazın bütün erkanını Allah Celle bi tamamıha ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın eline vermiştir. Bu sihirli ubudiyeti, seni arşi kemalata çıkaracak bu kulluğu sadece bir kısım kuru formülleri yerine getirme havası içinde,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 ve tesellüm ameliyesini namazda yaparlar. Sahih hadiste Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman ediyor. Tetaaqabu lakum malaikatun bil ve malaikatun bin nehar feyechtemi'un fis subh ve'l asr. Summa ya'rucullezine batu fikum feyeseluhum rabbuhum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 her ibadetinizde Cibril'in tavassutu vardır ama namaz adeta müşafaheten ve vicahi olarak Allah'tan Celle Celaluhu vasıtasız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahsettiği aldığı bir ibadettir. Ve miracın bu armağanıdır, töhfesidir. Sen eteklerin mücevherlerle doldu, geriye öyle dönüyorsun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 huşu içinde eda etmeye çalışır. Çünkü lizati ve bizzat namaz bir huşu edasından ibarettir. Yani sizi bütün hakaretinize rağmen, sizi nekessinize rağmen, kıymetsizliğinize rağmen esfelisafiline sukut etmeyen mehyevul olmanıza rağmen...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 bu şuur ve bu anlayış içinde eda edilmeyen namaz, belki insanın sırtında bir yük ve insan için bir yorgunluk. Allah o türleri cemaatımızdan uzak etsin. Belki Allah'tan bir uzaklaşma vesilesidir. ''Men lem tenhe salatu anil fahşai vel munker, lem yezzet minallahi illa bu'da.'' Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor.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 Sadece Allah'tan uzaklaşırız. Cemaatimiz içinde inşallah böylesi olmasın. Nurani bir ipe tutunmuş gibi namaz erkanı eda edilecek. Bir lahza insanın ayağı sürçse, düşse, gaflete inhimak etse, nisyana gömülse, tekrar nazarını yüceler yücesi alemlere çevirecek, onu alacak kulluk vazifesini edaya çalışacak. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namaza giriş ve namazı eda idiş keyfiyetini doğrudan doğruya Cenab-ı Hak anlatıyor azametle. Senin namazda kıvrım kıvrım ve secde edenler arasında kıvrım kıvrım kıvrandığını Rabbin görüyor ve tecellü ve kefis-saciidin diyor. Ellezî yarak hîne takum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 Bütün oradaki depinmen, bütün kıvrılıp açılmalarını Allah'ın cehbemdir diyor. Bu ona tebcildir. Habibi edibini takdir edilen zatı takdirdir. Ama resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namaza girişi de bundan ibarettir. Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretleri lütfeylesin bizlere inşallah. Namaz bir saygı, namaz bir haşyetten ibarettir.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 ''Yok muydu senin amcaların, büyüklerin, dayıların, dedelerin? Ağzın süt kokuyor, seni mi gönderdiler bana karşı? Karşı çıkacak başka adam yok mu?'' diyordu. Ama oraya gideceği ana kadar üç beş defa Resul-i Ekrem'in davetine karşılık kükremiş, ''Ben ya Allah demiştim. ''Sen otur ya Ali'' demişti. Bir daha davet vuku bulunca yine ''Ben ya Allah demişti. Yine ''Ben ya Allah demişti.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 soruyorlardı malaka ya amiral ey müminlerin emiri, nedir bu halin senin bilmiyor musunuz emaneti teziye etmeye gidiyorum inna aradna lamanete ala's an kana allah bu emaneti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 tavzif edildiler. Dağlar böyle bir vazife yüklenmeden muaf tutulmak istediler. Allah muaf tuttu. İnsan bu vazifeyi yüklendi. benliği şuuru ve idraki kavramayı insan yüklendi. Eşya ve hadiselerin manasını kavramayı insan yüklendi. Bu maalut -ma kitap içinden Allah'a ait manaları çıkarma ve bir marifet balı peteği meydana getirme insan yüklendi.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 Bak bunun bir inşirah gölü vardır ki kul Rabbini düşünmek ona manaların içine dolup taşmasıyla neşveli ve neşeli geçirdiği dakikalarla namaz öyle bir mana ifade eder ki onu arz etmiştim. Resul-ü Ekrem ya Bilal. Biraz içimize su serp, biraz bizi ferahlandır diye namaz anlatıyordu. Yani ezanı okuda içimize su serp Rabbin huzuruna koşalım da huzura kavuşalım diyordu. Bir mana ile de Rabb'e karşı bu vazifenin ağırlığını duyma. Onun için kendi şahsi aleminde adeta israfı sura üflemiş gibiyim. Sen yerinden fırlıyorsun ezan-ı duyunca. Sahabi öyle diyor. Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhaddisuna ve nuhaddisuhu.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 Hatta Kâbe'yi tahayyül etmek sevaplıdır, faziletli bir iştir, tebe olarak. Rabbin huzurunda dururken, ona karşı dönüşümüze nişantaş olsun diye Kâbe konmuş. Dönüşü ayarlamak için bir bakıma kalp kezi, hayal gözü, efendim arpacık Kâbesi, rahmet ve rıza alt kenar ortası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 Kıble nameleriniz durur... Arz ve tul daireleriniz durur... Doğrudan doğruya rabıta kuran ve ittisal fayda eden bir nazar vardır... Hedefi yakalama vardır... Rabbe tam teveccüh vardır... İbn Ömer dakikalarca yerinde döner dururdu... Kabe'yi bulduracağım diye... Dakikalarca döner durur... Ve derler ki onun için... Kabe'yi arama ve bulma milimi milimine teveccüh etme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 rükûnuz sıkıh kitaplarında anlatıldığı gibi olacak öyle duracaksınız ki edeple size bakan Allah'ı mütecelli göreceksizde. sizde kul aynasında Rabbin mütecelli olduğu müşahade edilecek secdenizde ayrı bir edep tablosu takdim edeceksiniz yeltenizde ayrı bir edep tablosu takdim edeceksiniz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 Ben dilimle bunların kulluğuna sadece kavlen tercüman oluyorum. Namazda ne kadar oynattığım uzu varsa bu uzuları oynatan sana bu uzular sayısınca minnet ve şükranlarımı şükranlarımı takdim ediyorum. kana budu. İşte bu hisse ilk planda tercüman oluyor. Zerrâtı vücudumla beraber ben sana kulluk yapıyorum. Bedenimin hücreleriyle sana kulluk yapıyorum.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 ...bir hükümet gibi çalıştırıyorsun. Hücreyi kontrol ediyorsun. Baş başa verdiriyorsun. Ve benim büyük varlığımı... ...yani cismimi meydana getiriyorsun. Zerrat-ı hücüratım... ...adedince sana minnet ve şükranlarımı takdim ederken... ...iyyâka nabudu diyorum. zerrat vücudum, hüceyrat vücudumla... ...sana kulluk yapıyorum. Ve yapıyoruz diyoruz. Ve iyâken estâîn...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 ben bütün uzuvlarımla, vücudumun parçalarıyla senin huzuruna durduğum zaman, vücudumun uzuvlarıyla sana kulluk yaptığımı ilan ve itiraf ediyorum. Vuzuvlarıma kulluk yaptırtma mevzunda yardımı da senden istiyorum. İyyâken <gülüyor> esta'în. Bize yardım et, ihtina sırat el müstakim. Bu yardımın en büyüğü de şudur, bizi sırat-ı müstakîm'e hidayet eyle. Gözümü, kulağımı,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 Duymadı müddetçe gaflet sırtından kalkmayacak. Estemeyi sırtından atamayacak. Rehavet ve miskinliği kendinden uzaklaştıramayacaksın. Kaç kıldığını bilemeyecek. Neti aşina olamayacak. Ne dediğine cehban bulunamayacaksın. İnnel abde la yusalli min la yuktabu lehu sudusu ve la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 Sır aleminle Rabbin huzurundan uzak kaldığı müddetçe, Rabbin bakacağı bir yerle Rabbin huzuruna gelmediğin için bakılacak tarafın yoktur. Zira inna allahe la yanzuru ila suverikum ve la ila ajsamikum, velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum Cisminize, boyunuza, bosunuza,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 O namazda aleyküm selam demez ama namazdan sonra döner utanmıyor musun sen der. Bir de kendini meşayif gösteriyorsun. Namaz kılana selam verilmeyeceğini adam daha bilmiyorsun der. der sen namazda değildin. Bağımda ağaçları bu diyor aşı yapıyordun. Tevbe estağfurullah der. Hata ettim cidden dağımın ağaçları arasında geziyordum. Veya hayvanlarımı timar ediyordum.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 Ama huşun temini için bir kısım erkan vardır. Övvelah huzuru kalp lazımdır. Sonra bir tefahüm diyeyim. Meseleyi kavrama vardır. Art edeceğim. Sonra meselenin içinde bir tazim vardır. Sonra bir reca, ümitle Rabbine bel bağlama vardır. Ve sonra bir heya vardır.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 Onun Allah Allah Allah işlerine kulak vereceksin. Bazen üzerinde bulunduğu kürey ardın bir kalp gibi atışlarına kulak vereceksin. O da üzerinde taşıdıklarına mai hayat düşkürtüyor gibi Allah Allah Allah diye diye güneşin etrafında yoluna devam etmektedir. Sıçrayıp güneşe intikal edeceksin. O da atan bir kalp gibi kıvrılacak, büzülecek, açılacak.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 bir mekik gelip gidiyor gibi marifet nesci meydana getirirken, marifetten bir insice meydana getirirken sen içinde bir tazim hissinin belirdiğini göreceksin. Korkacak ve ürpereceksin. Tevnü mekânı idare eden büyük Allah'ın büyüklüğü karşısında Allahu akberler senin soluk Alman olacak. Onun için namazda bunu çok tekrar ediyoruz. Her büyüklüğü ifade edeceğimiz yerde allah Akber deyip rüka gidiyoruz. allah Akber deyip secdeye kapanıyoruz. Allah-u deyip celseye geliyoruz. Allah çok büyük. Zira namazda biz bütünüyle bu azameti takip ediyor. Bütünüyle bu azamete nihahban oluyoruz. Bu ise seni boğacak. İçine dehşet salacak. İçine bir heybet ve korku salacak. Şaşıracak ve ne yapacağını bilemeyeceksin.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 Müthiş bir reca kapısı açılacak. Veya ümit verici, ümit gamz bir reca kapısı açılacak. Namazda bunu duyacaksın. Naz'a girmemek için. Rabbimle hemdem oldum. Bu bezme ayak attım. Artık ondan gelenlerle mes ve zermestim diye. Naz'a girmemek için namazın bütün erkanında hayaya da dikkat edeceksin.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 Boş kalan kalpler başka şeylerle dolacaktır. Kalbi böylesine doldurmakla bize, üluhiyete ait gerçek manaların anlaşılması imkanını bahşeylesin. Tazim hissini içimizde kabahattıkça kabarsın. Büyüttükçe büyüsün, İclal ve izam hissini tepeden tırna bize hakim kılsın. Ümitsizliğe düşeceğimiz,